Rahimahullah Teala'nın kaleme almış olduğu Yağolun. aleyküm selam, selam, selam. tehlif etmiş olduğu kıymetli eserlerinden kitab Tevhid adlı Risale'yi okumaya, şerh etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muallif Rahimahullah bu kıymetli kitabında bizlere Tevhid'in önemli konularını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 e, kemaline işaret eden bir husus, bir özelliktir. Kulun, kulun kendisine verilen nimete şükretmesi, Yüce Rabbine teşekkür etmesi, ona hamd etmesi. Muallif Rahimahullah bizlere burada allah Teala'nın Fussuret suresindeki ayetini zikrediyor. Bu ayeti zikrederek eee bu konuya bu baba giriş yapıyor. Diyor ki Allahu Teala "Ve in azaknahu rahmeten minna min ba'di darra masatuhu la yaqulanna hadha li." Teala şöyle buyuruyor. Biz o kimseye kendisine isabet eden kendisine Aleykümselamü aleyküm selamlar. Kendisine dokunan zarardan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 Şükretmesi yerine o kimse ne der? Hala li. Bu benim hakkım. Bu verilen nimet benim hakkımdır der. Zaten ben bunu hak geliyordum der diyor. allah Teala bize böyle vasf ediyor o kimseyi. Diyor ki kendisine bizim tarafımızdan bir sıkıntıdan sonra rahmet dokunan, rahmet gönderilen kimse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 Şımarma. Allah, la yuhibbul ferihin. Zira Allah-u Teala ne yapmaz? Şımaranları, böbürlen, böbürlenenleri sevmez. Tabii kavmine ona nasihatte bulunuyor. O kavminin kendisi söylediği o nasihatlere karşı ne diyor? Kâle innemâ útîtuhu alâ ilmin indi. Yani benim bu hazinelerim, hatta hazinelerimin anahtarlarını taşıyan yani öyle bir hazineye sahibim ki anahtarlarını taşıyan neye ihtiyaçlar güçlü kuvvetli insanlara ihtiyaç var. Böyle hazinelere sahibim. İndem audi du ala ilmin Ben diyor bu hazineleri, bu serveti kendi diyor bildiklerimle elde ettim diyor. Allah karada ona ne cevap veriyor bunun o sözüne karşı?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 diyor yani Mülkiyet ifade eden, sahiplik ifade eden. Bu benim zaten. Atalarımdan, az sonra hadiste de gelecek, aldığım, miras edindiğim ve benden sonra da çoluğuma çocuğuma gidecek olan mülkiyet. Yani dikkat ederseniz, üç yorumda da, bu ayetin üç yorumunda da ne var, neye işaret var? Tefsir alimleri işaret ediyor? Nimete, karşı bir ne var? Namkörlük var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 o nimeti ve o nimetlerin dışında diğer nimetleri sana verene karşı isyan etmeyeceksin. Verilen o nimetleri ona itaat etmede onun sevip razı olduğu şeylerde kullanacaksın. <gülüyor> yani amellerinle de ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Bu da bir şükürdür arkadaşlar. Allah Teala sana araba bahşetmiş. O arabayı Allah Teala'nın sevip razı olduğu işlerde kullanacaksın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 İfa edilmesi lazım. Yani senin Allah Teala'ya isyan etmemen, Allah Teala'nın sana vermiş olduğu gözleri haramdan sakınmandırman, haramdan koruman o nimetin şükrünü ifa ettiğinin bir göstergesidir. Ne demek sen bunu dilinle ne yapmasan bile, söylemesen bile bunu bileceksin. Allah Teala'nın sana vermiş olduğu o sapasağlam ayakları, o sapasağlam elleri Allah Teala'nın Allah Teala isyan etmede kullan isyan etmeden kullandığın sürece isyan etmeyerek onları kullandığın sürece sen Allah Teala'ya ne yapıyorsun zaten? Şükür. Şükürde bulunuyorsun. Yine Allah Teala Zümer suresinde buyuruyor. Bu bu takım insanlardan ilk bu Fussilet suresinde bahsettiğimiz e, tarzda olan insanlardan diyor ki Allah Teala mesel insana zarar" insana diyor bir zarar dokunduğunda insanın başına bir darlılık, bir sıkıntı geldiğinde ne yapar? Bize dua, bize dua eder, bizi çağırır. Bize yalvarır. Femme izâ kavvallâhu nimeten ardından biz ona nimet verdiğimizde, ona bir nimet bahşettiğimizde kâle innemâ utîtu'u ala ilmin der ki ben bunu yani bu sıkıntıya dara düşen adam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 şu tarzda sözler İşte Bakın diyorlar Avrupa, Batı bugün teknolojik olarak, maddi olarak ilerlemiş. Belli bir seviye gelmiş. Niye gelmiş? Çünkü onlar e, işte dürüst çalışıyorlar, temiz çalışıyorlar. Onların bir tecrübesi var filan. Diyor ki bunun, bundan bir alakası yok. Verilen bütün bu e, nimetlerin Temel esası nedir arkadaşlar? Fitne, imtihandır. Allah Teala insanları ne yapıyor? Bununla imtihan ediyor. Onların kendi alın terleriyle ve tecrübeleriyle kazandıkları bir şey değil bu arkadaşlar. Bu nimetlerin hepsini veren, yaratan, insanlara gönderen kimdir? Allah Teala'dır. Kul da bunu bilerek ne yapacak? <gülüyor> Aleyküm selam. Gururlanmayacak. Kibirlenmeyecek. Sınarmayacak. Yani kul bilecek ki ben Allah-u Teala'nın bana vermiş olduğu bu nimetlerin bana Allah tarafından bir lütuf olduğunu biliyorum diyecek. Ben aciz bir kulum diyecek. Benim öyle koşturmamla, benim öyle yani alım tenecekmemle, benim tecrübemle kazanılmış bir mal mülk değildir bu diyecek. Bunların hepsini Allah-u Teala'nın verdiğini alacak Kul kabullenecek. Çok önemli arkadaşlar yani tevhidin kemale erdiğinin bir gö göstergesi. Çünkü insan aciz. Bu ayetlerde de gördünüz. Yani Kavrun'un bir bakıyorsunuz malı bir, ne oluyor? Derin dibine gidiyor. bir oluyor. Ama ne diyor Kavrun? İnne ma utitu ala ilm. Ben bu nimetlere benim ilmim olduğu için, bilgim olduğu için ne yaptım? Nasıl? Mazhar oldum.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 güçlendirecek önce ilme sonra amele bu manada sahip olmadığınız için hemen şımarıklık bir taraftan bize ne yapabiliyor bu konuda? İslam. İsabet edebilip dokunabiliyor. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz Allah-u Teala'nın kendisine birçok nimetler bahşetmiş olduğu bir peygamber. Kraliçenin tahtını istiyor. Değil mi? Ondan sonra tanesi ne diyor? Sen diyor, daha gözlerini açıp kapamadan, senin gözlerini kapamadan sana bunu ne varım diyor, o tahtı getiririm diyor. Ve aynı şekilde o anda o lahzada Süleyman Aleyhisselam kraliçenin tahtını yanında bulu veriyor, göru veriyor. Yani mükemmel bir nimet. Bütün kuşlar, cinler emrinize amade edilmiş.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 قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ربي. رَبِّي Bu benim, <gülüyor> Rabbimin bir fazlı keremi, bir lütfudur. اَاَشْكُرُوا اَمْ اَكْفُرُ Bakıyor allah Teala, şükredecek miyim? Yoksa, namkörlük mü edeceğim? وَمَنْ شَكَرَا فَاِنَّمَا li لِنَفْسِهِ Bak Süleyman Aleyhisselam yani kulluğun ne kadar güzel bir tezahürü görüyor musunuz? Kulluğunu ne güzel ifade ediyor. Diyor ki وَمَنْ شَكَرَا فَاِنَّمَا li لِنَفْسِهِ Kim şükrederse kendisi için şükretmiştir. Yani Allah-u Teala'nın buna bir ihtiyacı da yok. Sana nimeti vermiş. Sana bu bütün lütfu fazla İhsan etmiş ve şükredersen kendin için şükredeceksin. Bunun karşılığını da alacaksın Allah-u Teala'dan. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ Rabbi غَن۪يٌّ KERİM Hemen devamında diyor ki bakın tevhidi bilmenin tevhidi tahkik etmenin alameti arkadaşlar. Ağızdan nasıl sözler çıkıyor? Diyor ki وَمَنْ كَفَرَ Kim de küfrederse, kim de namkönlük ederse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 Bilgimle kazandım demesine karşılık ne diyor Allah Teala? Alam ya'lem enne Allah kad ehleka min qablihi min al-kurun <gülüyor> men hu ashadu minhu quweten ve cem'en? Bilmazmi Karun. Biz ondan önce kendisinden daha güçlü ve kendisinden daha çok mal sahip olan insanları geçmiş çağlarda helak ettiğimizi, yerle bir ettiğimizi bilmiyor mu diyor? Hemen Allah Teala ona cevabını veriyor. Çünkü Allah Teala gani.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 Cinlerden ve kuşlardan ordu toplanıyor düşünün. Böyle bir nimet var. Böyle bir lütuf var. Fa <gülüyor> hum bir araya gelmişler. Toplanmışlar. Hatta ila ateu ala vadin nemli qalet nemlete nemlete ya eyhe nmelu edkhulu mesakinukum. Bu ordu insanlardan, cinlerden, kuşlardan oluşan bu ordu seyir halinde gidiyor. ...karıncaların bulunduğu vadiye geliyorlar. Karınca diyor ki bir tanesi... ...kâlet nemle... ...ya eyyühen nemludhulû mesâkinekum... ey karıncalar... ...yuvalarınıza geri dönün... ...yuvalarınıza girin... ...la yehtimennekum... ...süleymanu... ...ve cunuduhu ve hum la yeş'urûn... ...bilmeden farkında olmadan... ...süleyman ve ordusu sizi bak yerle bir edecek...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 mahrum etmiş yani bize bu nimeti vermemiş anlayamıyoruz Değil mi? Şimdi belki de biz arabamızla giderken ayakkabımızla karıncanın yuvasına basarken karıncayarken kendi aralarında böyle bir şeyler konuşuyor ama duyabiliyor musun böyle nimet verilmiş mi sana verilmemiş kendi aramızda bile bakın aramızda arkadaşlar var şimdi biz birbirimizi duyuyoruz bizi az duyan yüzde elli duyan arkadaşlarımız var aramızda bizi hiç şu anda duyamayan aramızda neler var arkadaşlarımız var ya Allah Teala ne yapmış ona bu nimeti vahşetmemiş vermemiş bize vermiş onu da intihar ediyor bizi de intihar ediyor kalkıp aranızdan şöyle diyen birisi çıkabilir mi yani ben bu duyuyu duyu organımı tecrübemle hak ettiğim için layık olduğum için kazandım diyebilir mi böyle bir şey değil, değil Allah Teala anında onu ne yapabilir senden alabilir en ufak bir şekilde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 Allah-u Teala'dır. Senin alın terini dökmekle, tecrübenin olmasıyla bu işi çok iyi biliyorum diye ileri yeri konuşmanla bunun bir alakası yok. Bunu bilmesi lazım kulun. Süleyman Aleyhisselam arkadaşlar karıncanın karıncanın böyle konuşmasını duyunca diyor ki Allah-u Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. فَتَبَسَّمَ ظَاحِقًا مِنْ قَوْلِهَا Ne demek? Tebessüm etti Gülerek. karınca'nın diyor. Bu sözüne Süleyman güldü. Ve kâle Rabbi evzi'ni. Bakın. Çok önemli. Süleyman Aleyhisselam diyor. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en amta aleyye. Rabbim bana vermiş olduğun bu nimetine karşılık sana şükretme konusunda beni muvaffak kıl. Beni başarılı kıl.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 ona diyor, nimeti verdiğimizde akabinde hemen ona nimeti gönderdiğimizde bahşettiğimizde <gülüyor> ne der? <gülüyor> der ki bu bana benim kendi kazancım bilgimden dolayı verildi der Allah Tanrı'na diyor <gülüyor> bilakis bu nedir? insan için bir <gülüyor> imtihandır Süleyman Aleyhisselam da bu biliyor bunun imtihan olduğunu diyor ki Rabbi evzi'ni an eşkura ni'metake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 Duasında devamında diyor ki وَاَدْخِلْنَي <الصَّالِحِينَ> Ve beni salih kullarının arasına dahil eyle ey Allah'ım rahmetinle. Merhametinle beni salih kullarınla beraber eyle. Çok önemli arkadaşlar. Ama insanoğlunun aslı az önce okumuş olduğumuz Zümer suresinde ve bu şu anda okuyacağımız Fecr suresinde de olduğu gibi nedir? diyor? Nankördür. Aslı olan bu. Ama kim tevhidi öğrenir? Tevhidini tahkik eder, kemale erdirmeye önünde çalışırsa ne var? Namçöllük dairesinden çıkar. şükredenler. Süleyman Aleyhisselam'ın da kendisini ilhak etmesini istediği kulların arasına girer. Kimdir o kullar? Allah Teala'ya hakiki manada şükredenler. Ama insan aslı Allah, Teala diyor, Allah Teala diyor? Secra suresinde fe insanu akramen. Allah Teala diyor İnsan insana Allah insana bir nimet verip ona ikram ettiğinde ve onu bununla imtihan ettiğinde insan der ki Rabbi ekramen Rabbim bana ikram etti. Ve ammâ izâ mubtala feqadra alayhi imtihan eder de okulun rızkını daraltırsa Allah Teala ne der okul? Feekod <gülüyor> rabbi ehanan Rabbim beni ne yaptı? Küçük düşürdü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 Neyden yara oluyor? Namaz kılmaktan geze? namaz kılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar sahabeler, ey Allah'ın Resulü, yani sen Allah tarafından günahları affedilmiş, geçmiş ve gelecek binahları affedilmiş e insan değil misin? Yani kendini bu kadar hırpalama, kendini bu kadar yorma manasında. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? اَخَلَا اَكُونُ عَبْدًا <gülüyor> Allah-u Teala'ya şükreden bir kul,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 Allah bana bu kadar nimetler bahşetmiş. Gelmiş geçmiş günahlarımı affetmiş. Benim şanımı, ismimi yüceltmiş yeryüzünde. Kıyamete dek bu isim zikredilecek. İnsanlar benimle imtihan olunacak. Benimle kabrıca sorguya çekilecek. Bunun karşılığında Allah-u Teala'ya ne yapayım ben de? Zilletimi ifade edeyim, küçüklüğümü ifade edeyim, boynumu bükeyim. Hatta dizlerim şişene kadar namaz kılayım. Pazartesi, perşembe oruç tutuyor aleyhisselatü Vesselam. Niye?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 Çünkü din nasihattır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. allah Teala da müminlere öğüt ver. Zira müminler müminlere öğüt fayda verir diyor. Fezekkir fe inne zikrâ tenfe'ul Öğüt müminlere fayda vermesi lazım arkadaşlar. Yani burada dinleyip, dinleyip dinleyip buradan girip buradan çıkmayacak. Allah için bize birisi nasihat ettiği zaman doğruya davet ettiği zaman doğruya çağırdığı zaman bu öğütün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 Kimin oğlu? İsrail arkadaşlar. Yani İsrail oğullarına neyiriz? İsrail oğulları diyoruz. Çünkü İsrail, Yakub'un oğlu değil mi? Yakub kimin oğlu? İshak'ın oğlu. İshak kimin oğlu? İbrahim'in oğlu. Yani İsrail İbnu ya İbn İbn Yakub, İbnu İshak, İbnu İbrahim. İbrahim'in oğlu İshak'ın İshak'ın oğlu Yakub'un oğlu İsrail. İsrail oğullarından üç tane zat. Birisi Amras, birisi Akra. Birisi de ama, birisinin deri cilt hastalığı var, lekeli bir cilde sahip. Vay yani bazen görüyorsunuz Allah Teala bazı insanları imtihan ediyor. Derisinin üzerinde lekeler var. Ama sen de bugün için yok, ben de bugün için yok. Allah Teala yani bu, bundan sanamamış mesela. Ama onu bundan imtihan ediyor. Bir tanesi akra, kel, saç yok. Bir tanesi de ama, kör. Üçünden de Allah Teala bir şeyler almış. Onlara bu nimeti vermemiş. Feerallahu Allah bunları sınamak istiyor. İmtihan etmek istiyor. Feba'sa Onlara bir melek gönderiyor. Feat al şey'in Bu melek geliyor vücudunda deli hastalığı olan adama zata diyor ki ayu şey'in ahabbu ileyk. en çok sevdiğin, istediğin, arzuladığın şey nedir?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 Allah talanın Ta takdiriyle izniyle bu adamın hoşlanmadığı bu hastalık ondan gidiyor. Adam iyileşiyor. o onun hasanen hasana güzel bir renge ve güzel bir tene sahip oluyor, güzel bir deriye sahip oluyor, cilde sahip oluyor. Kale Fakat ayul mali Sonra soruyor. Peki diyor yani en sevdiğin manürk nedir? Neden hoşlanırsın? Kalı al ibulu al Tabi burada Rabi şüphe şeketmiş. Diyor deve yahut inek hadis diyor ki e, sahih olan lafız deve. فَاُعْتِيَ نَاقَةً اُشَرًا Bu adama bir de ne veriliyor? Hamile, doğurgan bir deve. Yani istediği de oluyor. وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ Ve melek dua ediyor. Allah bu deveni mübarek kılsın. Yahud da mübarek kıldı. Haber veriyor. İki türlü de anlayabiliriz. Arapça ifade olarak. Bu şekilde dua diyor yahut haber veriyor. Kale fe etel akra' Peygamber aleyhisselam diyor ki, "Sonra diyor bu melek kel olan adama geldi. Fekal eyyü şeyhine habbu ileyk. Dedi ki ona en çok ne istersin? Kale şa'run hasen ve yetebu annil lezihi kad kaderanin nasu bihi. Diyor güzel bir saç istedim diyor meleğe. Ve diyor insanların beni bu hoş görmediği, bu şey benden gitmesini yani bu keldiğin gitmesini istiyorum. Femesehahu fe zehebe anhu. Melek onundur böyle elini sürüyor başına ve diyor bu şey gitti. Kellik ondan gitti. Orada saç bitiyor. Ve ortaya şa şaran hasenen Güzel bir saç bitiyor kafasında. Fekal eyyul mali ehabbu ileyk Soruyor melek. En çok hangi maldan mülkten hoşlanırsın? Diyor ki kal el bakar evül ibil İnek ya da de deve olsun. Fe u'tiye bakaratan hamile allah Teala bu adama da bu kel adama ne veriyor? Kanında yavrusu olan buzası olan bir inek görüyor. İmtihan arkadaşlar. قال بارك الله لك فيها. Ne demek? Ona dua ediyor. Diyor ki Allah mübarek eylesin. Demen bu malı, bu ineği mübarek kılsın. Ferad da Allah'u ile eee fât el ayu şey'en ahbu ilek?" "Kâl en yurdallallahu iley basari." F'absu sura bihinnas. 3. olarak bu melek kime geliyor arkadaşlar? Köre, Köre geliyor. Diyor ki en çok neden hoşlanasın? En sevdiğin şey nedir? Diyor ki Allah Teala'nın Farad diyor benim diyor, gözlerimin bana geri verilmesini ve insanlara böyle gözlerine bakmayı istiyorum. Onları görmeyi istiyorum. Melek elini melek onun gözüne sürüyor. Feradullahu ileyh basarahu. Allah Teala ona basarını, gözlerini görmeye etsin tekrardan geri veriliyor. Fe kana lihaza gadin. Isara, "Fale mal ehbu soruyor ona. En çok ne istersin? Sevdiğin mal mülktedir. O da diyor ki, "Kala el Küçük var. Koyun.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 memleketinden çıkmış, gelmiş, iş portacılık yapmış veya herhangi bir iş yapmış. Ertesi günlük bakıyorsun ki adam vadiler dolusu yani kendisinin daha hesabını bilmediği kadar neye sahip adam? Paraya sahip. Ülke sahip. O da bilmiyor yani. Nasıl oldu birden bu işler? Aslında bunun sırrı belli açık. İmtihan, sınav. Şimdi melek geliyor deri hastalığı eskiden derisi lekeli olan adama tekrardan geliyor bu merak ama hangi şekilde geliyor hasta derisi lekeli olan bir adam şeklinde geliyor merak evet. diyor ki raculun miskin قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله diyor ben miskin zavallı bir adamım yolculuğumu devam ettirebileceğim yanımda hiçbir şeyim kalmadı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 Aseluk billazi a'taaka al-lawn al-hasan wal-jilda al-hasan wal-mala ba'iran ataballagh bihi fi safari. diyor sana bu güzel rengi veren sana güzel bu cildi veren adıyla senden istiyorum bana diyor yoluma devam edebileceğin bir hayvan versene şu develerden bir tane ver. Faqala al-huququ O Cilt hastası olan önceden ve iyileşen adam diyor ki al-huququ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 yagzır yagzırkı nas Sen hani şu derisi hasta olan adam değil miydin durdur dur diyor hani insanlar seni sevmezlerdi bu bundan dolayı senden kaçar kaçarlardı hani sen fakir bir adamdın fa ataakallahu azza ve mal hani Allah Teala sana ne yaptı mal verdi mal mülk verdi faqaal ne diyor şimdi bu derisi cildi? hasta olan diyor ki <gülüyor> Yok öyle bir şey diyor ya. Ben diyor bu malı, bu sürüyü atalarından aldım. Hani deminden ayet okuduk ya. Babadan oğla geçti bu. Mankür. Yani orada dese ki yani Allah Teala verdi hamdolsun. Bize de bunu nasip etti. Biz yani aciz bir kuluz. Yok. Yani çalıştık aile, aile zengi mi bu? فَقَالْ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلَا مَا كُنْتُ Bu adam da dua ediyor. Şayet yalancıysan sen, Allah Teala seni diyor eski bulunduğun hale geri göndersin. Geri döndürsün seni diyor. وَأَتَ الْأَقْرَعَ فِي سُورَتِهِ Şimdi ikinci adama geliyor, kele geliyor. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا Derisi cildi hasta olana söylediğinin aynısını burada da söylüyor. وَرَدَّ عَلَيْهِ Keldiden aldığı cevap, derisi, cildi, hasta olan adamın verdiği cevabın aynısı. Yani ben diye bunu atalarımdan aldım. Yani. Babadan geçti, alın teri. Bu tarz cevaplar yani. Nankör. فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِ بَنْ فَسَيَّ رَوْكَ اللّٰهُ O da yine aynı duayı yapıyor. Buna şartlı dua deniyor. Ulema diyor ki, yani şayet böyleyse, diyerek yani bir şart sunarak, bir şarta bağlı dua etmenin caiz olduğuna delil getiyorlar. Yani şayet yalançıysan. Allah seni şöyle etsin. Şayet yalancıysan Allah seni eski haline geri çevirsin, geri döndürsün. قال واتى الاعمى في صورته Şimdi 3. adama geldik. Kime geldi? Köre geldi. Kör tabii eskiden kör olan adama geldi. Şu anda gözleri görüyor. Ona da yine böyle kör eski halindeki bir adammış. Adam şeyin şeklinde geliyor. Raculun miskin ibn Sebid yani şey zamanlı bir adamım. Yolda kaldım. Kadin qata'at biyal Yolculuğumu devam ettirebileceğim yanımda hiçbir şeyim kalmadı. Fe la bana galiya illa billahi thumma bik. beni istediğim yere ulaştıracak olan önce Allah sonra da sensin. Es'aluke billazi radda aleike vasaraka shaatan ataballagu biha fi safari. Sana diyor bu gözleri görme nimetini veren Allah'ın adına Allah rızası için senden diyor bir küçük baş hayvan istiyorum ki yoluma devam edebileyim. 3 cevabına bakıyor. Ne diyor? قَدْ كُنْتُ ama قَدْ كُنْتُ اَعْمَى Ben de eskiden bir kördür. فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيَّ بَصَلِي Allah bana diyor gözlerimi tekrardan ne yaptı? <Gülüyor> Geri verdi. فَكُنْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا Diyor İstediğini al, istediğini bırak. Yani istediğini seç. Allah Allahı la ajhedu k elyem bşeyin Sen benden ne yaptın? Allahın adına alarak Allah için bir şey istediğin diyor. Allah için diyor. Bugün alacağın bir şey olursa buradan o konuda sana zorluk çıkarmam diyor. İstediğini al, istediğini bırak. Allah bana bunu nimet olarak vermiş. Bir imtihan. Fakat emsik malak. Diki, yok diyor. Sen tamam. Sınavı kazandın diyor. Malın senin olsun diyor. Malı al diyor. Malını tut. فَإِنَّ مَبْتُل۪يْتُمْ Diyor <gülüyor> ki melek, Sizler ne yapıldınız? imtihan edildiniz, imtihan oldunuz. فَقَدْ رَضِيَ ank. Allah senden ne oldu? Rahimler. Razı oldu. وَسَخِتَ ala صَاحِبَيْكِ Senin o iki arkadaşına da ne yaptı? Öfkelendi, gazap etti onlara. Onlardan hoşnut olmadı allah Teala. Bu hadisi imam... Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. tabii bu şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz konu yani nimeti bilmek, nimeti vereni önce bilmek, tanımak ve ona şükretmek, kalbiyle onu itiraf edip, ditliler söyleyip verilen o nimeti onun rızası için kullanmak meselesini anlatırken şurada da inmek yerinde olur arkadaşlar. Bugün maalesef maalesef bazı insanlar var ki, bazı topluluklar var ki yani nimette öyle nankörlüğe gitmişler ki bu nankörlük şirk mertebesinde olan bir nankörlük haline gelmiş. Yani adamın çocuğu yok çocuğu olacak hanıma hamile kaldığı zaman şeyhim bunu bana bahşetti diyor. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. İşleri kötü gittikten sonra düzeldiği zaman diyor şeyhimin himmetiyle şeyhimin sayesinde oldu diyor.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 kendileri gibi aciz bir kul olan Şeyh Efendiler olduğunu zannediyorlar. Bu da neyin göstergesi, neyin işareti? Allahu Teala'yı hakkıyla tanımamanın, hakkıyla bilmememinin işareti. allah Teala'yı tanıyan insanların en başında kim geliyor arkadaşlar? Hı -hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ve sonradan peygamberler geliyor. Onlara bakın, kendilerine nimet verildiğinde ne demişler, ne yapmışlar? Yüce Rabbim, bizleri gerçek manada nimetlerine şu şükreden kullarından eylesin. Subhanakallahumna ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuzhu ve